نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان لا الله لا شريك له محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز حوجا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة «Ve kulle bid'a'tin dalâle, ve kulle valâletin fin nâr emma Evet, Müslümanlar. Dersinize e, şirk ile alakalı kısımlarda kalmıştık. Şirkin e, tarifini yapmıştık. Kısımlarını incelemiştik. Bazı şirk olan amellerde e, onlara misal veriyorduk, orada kalmıştık. Hangi ameller şirk? Şirki e, kapsayan amelleri örnektir. Başlıklarını inceliyorduk. Birkaç tane başlık zikretmiştik. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bayağı bir ara verdik. Ramazan'dan önce bırakmıştık. Evet. Ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket ummak. E, i̇stilahi olarak da teberrüt denilen bir şey. Teberrüt caiz midir, değil midir? Ağaç, taş veya başka akla gelen... Ee, işte e, salih zatların, salih insanların e, hayatlarındaki kullandıkları e, edavat olabilir. Yani bu tip şeylerden teberrük yapanlar var mı? Var. Veya peygamberlerden e, geriye kalan o e, işte e, hayatlarında kullanmış olduğu şeylerden teberrük yapanlar var mı? Var. Peygamber sallallahu sakalı gibi peygamber sallallahu aleyhi gibi işte minveri gibi e, evi ne bileyim o, o tip şeylerle teberrük yapanlar mevcut. Bunun hükmünü e, öğreneceğiz. Birincisi teberrük demek, bereket talep etmek demek. Yani kişinin e, kendisi için bereketi talep etmesi. Diğer bir de işte hayır veyahut e, şerden uzak olmak, hayır talep etmek, hayır istemek veya bu hayrın artmasını, e, kendinde kendine ulaşacak o hayrın yükselmesini, artmasını istemek, talep etmeye teberrük diyoruz. Hayrın talep edilmesi diye bir şey var mı? Var. İnsanın hayır işlerle meşgul olması, o hayrın yükselmesi, o hayrın artması olabilir. Ama bu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den talep edilir. Allah Azze ve Celle'nin izniyle Allah Azze ve Celle'ye yapılacak ibabetlerle hayır hayır artar. O zaman teberruk kesinlikle ve kesinlikle yapılacaksa Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde kendisiyle yapılır. Onun dışındaki bir teberruk asla caiz olmamış olur. Bir takım mekanlarla, bazı salih insanların, salih zatların eserini taşıyan taşıyan şeylerle, taşlarla, ağaçlarla, diri veya ölü olsun şahıslarla teberruk yapmak ve akla gelen diğer şeylerle teberruk yapmak Allah Azze ve Celle'nin dışında asla şer'an caiz değildir. Haramdır yani böyle bir şey. Kesinlikle caiz değildir. Çünkü o teberruk yapmış olduğun şeyin, sana hayra ulaştığı hususunu sana hayra ulaştırdığı hususunda bir inancım varsa bu Allah katına zaten şirktir. Misal olarak söylüyorum. Peygamber sallallahu buraya oturmuş, bu oturmuş ve peygamber sallallahu aleyhi ayakları bu mihraba basmış. İşte elleri şu kürsüye değmiş, buralara biz teberrük yapalım, biz de oturalım, el sürelim, ee, oradan bir bereket bekleyelim böyle bir düşünce, böyle bir amel yaparsak bu amelle de bizdeki hayrın arttığına veya bize bereket geleceğine dair bir inancımız varsa bu zaten Allah katına nedir? Şirptir. Allah Azze ve Celle'ye koşulmuş bir şirptir. Bereket ve hayır ancak Allah Azze ve Celle katında ne yapar? Artar veya eksilir. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir hadiste sahabesini uyarıyor. Sahabelerden böyle yapmak isteyen var mı var? Onlar da böyle bir şey talep etmişler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış. Diyor ki sahabe daha biz şirki yeri terk etmiştik. Şirkten yeni ayrılmıştık. İslam'da daha yeniydik. Bu hadisi anlatan sahabeler söylüyor veya o sözü söyleyecek olan sahabeler söylüyor. Diyor ki: Huneyn gazvesine gitmiştik. Giderken bir ağacın altında durduk ve içimizden birileri dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, müşriklerin zatü envat denilen, zatü envat denilen bir ağaçları var. Onlar o ağaca silahlarını asarlar, ibadet yapanlar O ağacın kendilerine bir bereketin getirdiğini veya işte savaşa çıkacaklarsa savaş için galibiyet verecekleri gibi inanca kapılırlar. Sen de bize böyle bir ağaç edinir misin? Sen de bize böyle bir ağaç gösterir misin ki biz de ondan bereket bekleyelim, ondan hayır bekleyelim. Savaşa çıkacaksak ondan işte savaşı kazanmak için yardım bekleyelim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istemişler. Evet, ee, hadis tirmizi İmam Ahmet ve Nesai'de zikrediliyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem lemme farace ila huneynin merve bishacaratin bilmushrikin. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'e doğru giderken müşriklere ait olan bir ağaca rast geldi. Yukalu leha zátu envat. O ağaca zátu diyorlar. Ağacın adu zátu envat. Yani zátu envat da demek hani üzerine bir şeylerin asıldığı, asılan şey manasına geliyor. «Yuallikun aleyhâ eslihatahum» «Mushrikler o asarlarmış» «Fekalu yâ Resulallah, icall lennâ zâte envatin kemâlehum zâtu envat» «Diyorlar ki, Allah Resulü, nasıl onların bir zâtu envatı varsa, bize de bir zâtu envat yap. Bizim de bir zâtu envatımız olsun, bizim de bir ağacımız olsun tabir ca ise. «Fekal en aleyhi ve sellem» «Peygamber sallallâhu diyor ki, «Subhanallah»» Yani bu, hem kızdığından, hem tahaccub ettiğinden, Hem o fiilin Allah kadına kadar kötü olduğunu bildirecek bir ifade. Sübhanallah Allah'ım bundan tenzih ederim. Böyle bir isteğinizden Allah Azze ve Celle'yi tenzih ederim. Hâdâ kemâ kâle kavm-u Musa. Diyor ki bu aynı Musa'nın kavminin Musa'ya dediği bir şeydir. Ne demişti? İce'allahum ilâhen kemâ lehum elâhen. Şayet. Diyor ki ey Musa nasıl onların bir fütü varsa, nasıl onların bir ilah varsa bize de bir ilah yap diye Musa Aleyhisselam'ın kavmi talep etmiş. اِجَعَلْ لَهُمْ اِلٰهَمْ كَمَالَهُمْ اَلَى Nasıl onların bir putu varsa, bir ilahı varsa bize de bir ilah yap ey Musa demişlerdi. Diyor ki siz aynı Musa'nın kavminin Musa'dan istediği gibi benden istediniz. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Diyor ki sizler sizden öncekilerinin yolunu takip edeceksiniz sizler sizden önceki Yahudi ve Hristiyanların yolunu takip edeceksiniz. Aynı cekilde zaten takip ediliyor. Hani bu şu manada ümmetimden bir kısımları bu işlerden beri olsa da muhakkak ki bir kısmı kesinlikle kendisinden önceki o Yahudi ve Hristiyanların adımlarını yapmış olduğu amelleri takip edecek. Yok bu günümüzde var. Peygamber sallallahu aleyhi ve o zaman bu vurduyla nehyetmesine rağmen günümüzde daha fazla rastlıyoruz bu amele. Ağaçtan teberkükü geç. Ağaçtan insanlardan teberruk, taştan teberruk, puttan teberruk var mı? Var günümüzde de. Evet. Şu, bu teberrukla alakalı bilmemiz gereken bir husus var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bazı sahabelerin, bazı sahabelerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçıyla, tükürüğüyle, kanıyla teberruk yapmaları olayı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem E, Sülhül Hudeybiye'de e, umreye gidemediği için ashabıyla birlikte o Hudeybiye alanında tıraş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı zaten hani umre yapmadıkları için orada e, Mekke'ye girmedikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk etapta dinlemiyor. Ondan sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor kendisi berberine tıraş oluyor. Ondan sonra bütün sahabeler kendileri de tıraş oluyor. Orada tıraş olduktan sonra rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını sahabelerin yani tabiri kapış kapış etmişler. Böyle bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını ne yapmışlar? Kendi aralarında pay etmişler. Birkaç tane hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kanını içtiğini söyleyen sahabeler var. hacamat yaptırdığı kanını içtiğini söyleyen sahabeler var. Bu tip meseleler teberrukun kesinlikle caiz olduğuna bir delil değildir. Teberrukun caiz olduğuna delil değildir. Niçin? Şu o dönemlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teberrükün onu kapatmış ve kendisinin vefatından sonra sahabelerin hiçbirisi ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbiseleriyle ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte ayakkabısıyla ne eviyle ne bulunmuş olduğu işte eee e, kabrinin bulunmuş olduğu yerle ne kabriyle ne türbesiyle ne eee ne kürsüsü hiçbir şekilde teberrük yapmamışlar. Böyle bir şey atıllarına dahi gelmemiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buna gidecek yolların hepsini teker teker kapatmış. Biraz sonra konuyla alakalı diğer hadisleri okuyacağız. Onun için hani biriler derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de işte e, eserleriyle saçıyla, sakalıyla, e, eşyasıyla teberrük yapılmış. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındayken vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu takrir, ikrar etmedi. Yani sizden sonraki bütün Ümmetler de benim saçımla sakalımla teberruk etsin diye bir ikrar da bulunmadı. Hatta kanını içen veya işte bevlini işte taşıyan içen sahabelere Resulullah sallallahu ikrar değil, bir Onlara hani yapılmaması gerektiğini bildirdi. Böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini bildirdi. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahil olsa kesinlikle teberruk yapılması caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserleriyle teberruk yapmak dinde caiz değilken onun dışında salih insanların Başka zatların eserleriyle teberruk yapmak kesinlikle dindecaiz değildir. Bu eğer kendisine bir hayrın ulaştırdığına dair bir inancı varsa bu da Allah katına bir şirktir. Onun için bunu da bu şekilde bilelim. Evet bununla alakalı ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından sonra onun yaşadığı hücresi ve kabri ile teberruk yapmadı sahabeler. Bunun dışında ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne de sahabelerinin arasında fazilette olan ne Ömer radıyallahu anhın ne Ebu Bekir radıyallahu anhın ne de diğer o ileri gelen sahabelerin hiçbirisinin eserleriyle kendisinden sonra gelen insanlar teberrük yapmadı. İşte bu Ebu Bekir'in elbisesidir bu Ebu Bekir'in sakalıdır diye kesinlikle ne yapılmadı? Teberrük yapılmadı. Evet. Diğer bir mesele ise diğer bir başlık diyelim uğursuzluk inancı buna tiyara deniliyor. Uğursuzluk inancı. Bu e, uğursuzluk inancı e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Araplara, e, müşriklere gönderilmeden önce Araplar arasında yaygın bir inançmış. Özellikle kuşlarla, ceylanlarla, geyiklerle ve bir takım hayvanlarla yapılan bir olay. Uğursuzluk inancı. Mesela ellerindeki kuşu salarlarmış. Eğer kuş sağ tarafa, sağ tarafa doğru meylederek uçarsa kendilerine bereketin geleceğini veya işte hayatlarının en yakın zamanda bir hayıra Nispet edileceklerini veya bir şey kendilerine hayır olan bir şey bulacaklarını yorumlar. Kuş sola doğru uçarsa ise kendilerine bir şerlin bir musibetin geleceğine inanırlarmış. Veya işte ceylan sağ tarafa doğru giderse hayır sol tarafa doğru giderse şer diye. Böyle bir takım uğursuzluk inançları varmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle bu şeyin Allah katında caiz olmadığını Allah'a nispet edilmeyeceğini her şeyin yapılması, işlenilmesi, meydana gelmesi Allah'ın kaderiyle olduğunu bildirdikten sonra bunda da ashabına veya işte o zamanki müşriklere yasaklamış. Evet. Araplar kuşları veya birtakım takım hayvanları bereketli sayar ve onları uçururlardı. Eğer bu kuşlar sağa uçarsa onun onu şanslı ve bereketli kabul eder. Sola uçarsa onu da şanssız veya bereketsiz kabul ederlerdi diye böyle bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle böyle bir şey tamamen ortalıktan kalktı. Şansla alakalı uğursuzlukla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Arapça kelimesi tıra kelimesi at tıratu şirkun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tıra yani uğursuzluk inancı şirktir. Bunu üç sefer üst üste tekrarlıyor. Ebu Davud hadisi sayı bir hadistir. Diyor ki et tıratu şirkun et -tıratu, tıratu şirkun yani ne? Uğursuzluk inancı şirktir şans inancı şirktir şirktir. «Ve mâ minnâ illa velâkinnallâhu yudhihibuhu bittevekkur». Diyor ki, yani «Bizden kimsenin aklına böyle bir şey gelmemesi imkansız, herkesin aklına gelir. İşte sağ adım atarsan belki uğurlu olur, sola adım atarsan belki uğurslu olur. «Ve şanslıyımdır, şunu şöyle yapayım». «Herkesin aklına gelebilir» diyor. «Ama diyor Allah Azze ve Celle bunu tevekkülle gidermiştir». Hadisin sonunda. «Yani bizden şans inancını, uğursuzluk inancını neyle gidereceğiz? Tevekkülle, Rabbimize tevekkülle. Demi ki bir iş yapacağız aklımız acaba... Yani bu uğurlu mu uğursuz bu veya bu iş bizim için uğursuz diye bir şey gelirse aklımıza Rabbimize tevekkül edeceğiz. O iş şer'an mübahsa, şer'an bir şekilde haramlı yoksa o işi ne yapacağız yapacağız veya yapmayacağız. Yani kesinlikle uğursuzdur diyerek şanssızım ben bu usta diyerek o işten geri kalınmaz veya o iş yapılmaz deniliyor. Evet konuyla alakalı başka bir hadiste Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh naklediyor. Dedik ki diyor ey Allah'ın Resulü aramızda bazı şeyleri uğursuz kabul eden insanlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Bu sizden herhangi bir kimsenin içinde hissettiği bir şeydir. Herkes böyle bir şey hissedebilir yani. Herkesin kalbine böyle bir şey gelebilir. Bu duygu onu yapmak istediği şeyden alıkoymasın sakın. Önemli olan burası. Mesela ben bir yere gideceğim. Ben bir se se seyahate gideceğim. Seyahate gideceğim. Ondan sonra hayatında cereyan eden bir olaydan kendi aklıma takıldı. Ya bu bizim benim için uğursuz herhalde ben seyahate gitmeyeyim. Eğer o uğursuzluk diye hissetmiş olduğum kalbime gelen şey benim seyahate gitmeme engel oluyorsa demek ki biz uğursuzluktan bir şey bekliyoruz bu şiddir. Ama aklımıza böyle bu tip şeyler geliyor mu? Geliyorsa hiç kale almadan biz normal şekilde hayatımıza devam ediyorsak bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin kalbimize atmış olduğu o tevekkülle uğursuzluğu def etmektir. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor Uğursuzluk inancına kapılarak yapılan amelin veya söylenen sözün kefaretini ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde bildiriyor. Hani diyelim ki insan böyle bir şey yaptı hatayla. Uğursuz, bu bizim için uğursuzdur diye yapmadı veya şanssızız biz bu konuda yapmayalım dedi bir amelden geri durdu. Ya yani bir sözü söylemedi bu sebepten dolayı. Bunu yapan için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Bir kefaret sunmuş her kimi uğursuzluk düşüncesi ihtiyacını görmekten alıkoyarsa şirk koşunç olur. Sahabeler bunun kefareti nedir ey Allah'ın Resulü diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Senin hayırından başka hayır yoktur ya Rabbi. Senin dileyip takdir ettiklerinin dışında uğursuzluk yoktur ya Rabbi. Senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi demesidir diyor. Yani kişi böyle bir şeye kapılmışsa Hemen kefareti nedir? Senin hayırından başka hiçbir hayır yok ya Rabbi. Senin dilediğin hayır ancak bana ulaşacak. Onun dışında hiçbir hayır yoktur. Senin dileyip takdir ettiğinin dışında hiçbir uğursuzluk yoktur ya Rabbi. Başıma gelecek bir musibet varsa bunu sen dilemiş ve takdir etmişsindir. Senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi. Direkt Allah Azze ve Celle olan imanını taze kişi ne yapmış olur? Bu amelin kefaretini ödemiş olur. Evet uğursuzlukla rakavla bunları söylemiş olalım uğursuzluk inancından şans İslam'da şans yoktur. Sen çok şanssız bu konuda. Biz çok şanssızız. Böyle bir ifade kesinlikle değil. İslam'da yok. Diğer bir mesele ise yine kaçırılması e, gereken ve Allah muhafaza insanı şirke düşüren, Allah katında insanı müşrik yapan. Diğer bir mesele ise büyü sihir meselesi. Büyü yapmak veya büyü çözmek meselesi. Sihirle uğraşmak sihir yapmak insanları büyülemekle alakalı o meslekte nedir? Kesinlikle Allah katında şirk olan bir ameldir. büyük kesinlikle şeytanın amelidir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ifade etmiş. Büyü şeytanın amelidir. Şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler kendilerine üflenen düğümler, tılsımlar, devalar, ilaçlar, tedaviler çeşitli duman ve tütsüler kullanarak yapılan işlere verilen attır büyü. Hani genelde öyle bir ortama hiç girmemişizdir Allah'ım olsun ama televizyonlarda falan görmüşüzdür böyle bir taraftan tencerelerden buhar kaynar, bir taraftan tütsüler, bir taraftan ateşler, ne bileyim közler, bilmem neler öyle bir ortamda sözde büyü yapılır. Bu tip ortamlar hani sadece sözde olan ortamlar değil gerçek manada bunlar yapılıyor ve gerçek manada cahil insanlar da gidip ya kendileri için veya hasımları için büyü yaptırıyor ya da o büyüyü çözmek için O tip insanlara, sihirbazlara, büyücülere gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Evet, büyünün bir hakikati vardır. Bazı kısımları kalbe, yani büyü haktır, doğru. Yani büyünün bir etkisi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi zamanında büyü yapılmıştı. Büyünün bir etkisi vardır. Bazı büyüler insanın kalbine e, zarar verir. Kalbinde tutar. Manevi atmosferini bozar, bazıları ise bedenen zarar verir. Büyü yapılan kişi hastalar alabilir. Büyü yapılan kişi ölebilir büyüye sebep. Büyü yapılan kişinin başına belalar, musibetler gelebilir. Bunlar hak olan şeylerdir yani. Ama büyü yapılan kişi o büyüyü şeytanın işi olan büyüyle çözmeye giderse, büyü yapılmış ben de bunu aynı şekilde büyüyle çözeceğim büyüyeceği giderse burada sıkıntı var. Biraz sonra söyleyeceğiz. Büyünün çözme şekli Sadece bizim bildiğimiz şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çözdürdüğü şekilde buceyle yapılır. Evet. <gülüyor> Dedik ki büyük şey büyük şeytani bir iştir. Büyük kesinlikle şeytanın amelidir. Ve bu büyüyü yapan insanlar da Allah'a şirk koşmadan kesinlikle büyü yapmazlar. Yani bir büyücü var ki ya bir tane büyücü tanıyorum ben böyle Müslüman delisi, dinimde birisi, birisi namazından yazına değil abiciğim. Büyü yapıyorsa şirk, müşriktir yani. Onun kesinlikle kurtarılması, onun kesinlikle başka şeylere nispet edilmesi caiz değildir. Çünkü büyü yapmak aslında Allah Azze ve Celle apaçık bir şekilde koşulan şirktir. Onun için büyü yapan kişi o şeytanın amelleriyle beslenerek Allah'a şirk koşarak büyü yapmış olur. Yani bir kişi, bir kişiyi bağladım bir kişinin işte e, hanımından ayrılması için, uzaklaşması için bir büyü yapıldı. O büyünün kendisi, o büyünün kendisi şirktir yani. Onun için o kişide kendisi müştil olmuştur. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuyla alakalı meşhur hadisinde diyor ki, helak edici şu yedi şeyden kendinizi koruyor. Helak edici yani insanı helaka götüren hem dünyada hem de ahirette insanı helaka götüren hem dünyasını hem de ahiretini insanın hüsrana uğratan şu yedi şeyden sakının diyor, onlardan birisi de büyü yapmak. Büyü yapmak onun için hem Allah azze ve celle ayetinde hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan sünnetinde ümmetine yasaklamıştır. Kim yaparsa Millet İbrahim'den çıkmıştır. O kişi kafirdir, müşriktir, ebedi cehennemdedir. Evet. <gülüyor> Helak edici yedi şeyden birincisi Allah'a şirk koşmak, ikincisi büyü, üçüncüsü haksız bir kişiyi Müslüman'a öldürmek, dördüncüsü faiz yemek, beşincisi yetimin malını yemek, altıncısı savaştan geri kaçmak, yedincisi ise iffetli kadınlara haksız yere zina suçu atmak. Bu yedi şey insanı felaka götüren insana Allah muhafaza hem dünyada müsaferette zillete uğratan unsurlardır. Allah azze ve celle bizleri bunlardan uzak kılsın. Mehurluk, şey uursuzluk hani büyük şirkeme giriyor, küçük şirk yani. İnsana hal üzere olursa evet, ama... Allah. İhtidrar rut uursuzluk birkaç tane daha gelecek. Onları da söyleyeceğim. Işte, ondan sonra söyleyeceğim. Yani hiç onlar büyük şey sihir gibi, büyü gibi değil. Ama kim için böyle değil? Cahil insan için böyle değil. Cahil insan için kendisine bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi ulaşmayan insan için böyle değil. Ama ulaştıktan sonra kişi hala o teberrük yapmış olduğu şeyin kendisine bir şeyler ulaştırdığını ulaştırdı söylüyorsa alemler o insan hakkında müşriktir diyor. Ulaştıktan sonra hala teberrük yapıyorsa bunun şirk etmiş olduğunu müşrik olduğunu söylüyor. Evet. Gül yaptırmanın hükmü nedir? Haramdır. Allah katında o kişi şirk oldu, müşrik olmuş olur. Ee, Müslüman kişi kendisini, ailesini, etrafındaki akrabalarını, komşularını, etrafındaki arkadaşlarını var gücü, var gücüyle bu işten sakındırmak zorundadır. Ben yapmıyorum ama işte gidene de bir şey demiyorum derseniz Müslüman, o da aynı suça iştirak etmiş olur. Var gücüyle Müslümanlara bu işin Allah katında şirk olduğunu e, anlatıp büyü, işte büyü yapmak için veya büyü çözdürmek için büyücülere giden insanları alıkoymak zorundayız, engellemek zorundayız. Evet büyü çözmeye de nüşra deniliyor, nüşra. Büyü çözdürmeye ise nüşra deniliyor. Bunun iki şekli var. Birincisi aynı büyü yapıldığı gibi büyüyle büyüyü çözmek bu da şirktir. Bunu yapan kişi de Allah muhafaza aynı şirk. E, tehditleri almış olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radiyallahu anh'ın riayet etmiş olduğu hadiste şöyle diyor. Kendisine büyü çözmek hakkında sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o şeytanın işidir buyurmuştur. Yani büyü de büyü çözdürmek de nedir? Şeytanın işidir. Onun için Müslümanından uzak duracak. İkincisi ise rükke yaparak Allah'a sığınarak bir takım tıbbi ilaçlarla Bir takım tıbbi ilaçlarla veya mubah olan dualarla veya Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle çözümüne gidilirse bu sünnettendir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Kendisine büyü yapılmış olan bir kişi şifasını bu şekilde arayacaksa bunda hiçbir şekilde sorun yoktur. Bu nedir? Caizdir, mubah olan bir şeydir. Resulullah s.a.v'de muavvezeteyn sureleriyle kendisine rükke yapmıştır. Onun için Allah'a sığınmak maksadıyla... E i̇şte Allah'a yapılan dualarla, ayetlerle ne yapabilir? Büyünün çözülmesi e, sünnette olan bir e, fiildir. Evet. Diğer mesele ise kahinlik, diğer bir adıyla arraflık. Yani gaybi bildiğini söylemek. Gayba dair bilgisinin olduğunu haber vermek bu da ne işittir. Kahinler peygambere sallallama ne dediler? Kahin dediler. Peygambere sallallama büyücü dediler, sahir dediler. Kahin dediler. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sayı olan hadislerinde insanları e, engellediği, insanları e, uzak dursunlar diye yasakladığı bütün e, terimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine kullandılar. Yüc dediler, kahin dediler, arraf dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Kahinlik de, arraflık da Gaybı ve insanların idrakinin dışındaki bir takım işlerin bildiğini söylemektir. Yani e, normal şartlarda normal şartlarda insanın bilmemesi gereken veya bilemediği şeyleri bildiğini söylemek. Misal olarak söylüyorum şu duvarın arkasında ne var ben bilmiyorum. Veya beş gün sonra benim başıma ne gelecek ben bilmiyorum. Benim için bunlar gaybî şeylerdir. Veya ben evlendikten sonra acaba hayatımda mutlu mu olacağım mutsuz mu olacağım bu gaybî bir şeydir bilmiyorum. Veya bir iş yapacağım, bu işe girersem kar edeceğim veya etmeyeceğim <gülüyor> bilmiyorum. Bu tip işlerden haber vermek kahinliktir. Gidiyorsun bir kahine ya işte birisi var ben evlenmek istiyorum. Bakar mısın mutsuz mu olacağım, mutlu mu olacağım? Diyorsa ki tamam mutlu olacaksın evlen. Bu adam kahindir. ve işte bir işe girmek istiyorum. Bir işe girmek istiyorum. Bu işten kar eder miyim, etmez miyim? Derse ki sana çok karlı bir iş ki adam kahindir. Veya beş gün sonra senin başına öyle bir iş gelecek ki öyle bir musibete, musibetle karşılaşacaksın ki gibi böyle şeylerle ki bizden sonraki günlerde, hayatımızdan sonraki o anlarda bize gaybı olan şeylerden haber vermek bunların hepsi kâhinliktir. Yani kâhinlerin bildirmiş olduğu şeylerdir. Bunu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle bilir. Onun dışında ne peygamberler, ne salih insanlar kimse almaz bilemez bunun hakkında konuşansa yine Allah'a çift koşmuş olur. Evet. Çünkü Yüce Allah'ın yalnız kendisine ait olan hususiyetleri hakkında başkalarını Allah'a ortak koşmuş olur. Şimdi gaybı Allah bilir diyoruz. Gaybı Allah katındadır. Gaybı Allah'ın dışında kimse bilemez. O zaman bu Allah Azze ve Celle'nin özelliği. Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir haslet. Bu hasreti, bu özelliği kalkıp vermiş olduğu bilgiyi tasdik ederek kahine verirsen hem kahinin kendisi müşrik olmuş olur hem de kahinin vermiş olduğu bilgiyi tasdik eden kişi müşrik olmuş olur. Kahin, hem de kahinin verdiği bilgiyi tasdik eden. Yani bilgiyi söyleyen kişi. 5 gün sonra senin başına şöyle bir şey gelecek dedi bir adam sana hali olma sözüne binaen hem tasdik ettin hayatını artık ona göre şekillendiriyorsun. Mesela bir hafta boyunca evden çıkmayacaksın. Başına musibet gelmez, gelmesin diyeyim. Bu nedir? Bu o kahinin vermiş olduğu bilgiyi tasdik etmektir. Böyle bir amel nedir? Şirktir. Böyle bir inançca sahip olan varsa Allah muhafaza Allah'a şirk koşmuş olur. Bu hususta Ebu Hurayra radıyallahu Teala'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim bir arrafa veya bir kahine gider de Arraf veya kahin aynı manada yani kayıptan haber veren. Gider de onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene inkar etmiştir, iman etmemiştir. Kim şey, kahinin veya arrafın sözünü tasdik ederse, giderse o diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiştir, onu inkar etmiştir ve ona indirilen kitabın kerpiştir çünkü kitabın içi hep neyle dolu? Kitabın içinin birçok yeri, birçok ayeti Allah kaybı bilendir diyor onu. <gülüyor> Allah'tan başka kimse gaybı bilemez diye dolu. Sen bu kadar ayet ve sureler varken hala gidip kayıpla alakalı birilerinden bilgi alıyorsan o zaman sen hem kitaba hem de o kitabın indirilmiş olduğu zatı inkar etmiş manasına Bir şey olmaz. Vurçlar geleceğim gel şey, vurçlar. Evet, diğer mesele müretteclik. Kahinlik başka bir mesele. O direkt gaytten haber veriyor. Kendisine gaybın e, zahir olduğunu söylüyor. E, peki günümüzde kendisine Müslüman dediği halde kendisinin Müslüman olduğunu iddia ettiği halde kahinlik yapanlar var mı var? İlla adına kahin demez ki. Sen kahin desin sen Allah muhafaza. Kahinlikten Allah sınırız da ama gayb'tan kalkıp haber verir. Kıyamet saatinden bahseder. İnsanların başına gelecek musibetlerden bahseder, tarih vererek konuşur. Ya bu kişi de tahindir, kahindir. Veya müneccimlik var. Müneccimlik de yıldızların hareketlerine binaen gaytan konuşan kişi. Yıldızların hareketlerine binaen. Yani gökyüzündeki Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu o e, alametlere binaen, hareketlerine binaen, şekillerine binaen... Allah'a ait olan hususlarda konuşan kişiye de müneccim diyorlar. O da tarih verir. O da işte şu iş şerlidir, musibetlidir diye konuşabilir. Evet. Mesela şöyle derler. Şu yıldızın bu halinde evlenen bir kişi onun hayatı mesut olacaktır. Veya şu yıldızın şu halinde bilmem kaçıncı gününde seyahate çıkan kişi, ticarete giren kişi çok büyük kar edecektir. Veya şu yıldızın şu gününde şu halinde doğan çocuk işte şerli bir çocuk olacaktır gibi böyle yıldızların o günlerine ve yıldızların şekillerine binaen konuşmak müneccimliktir. Var mı günümüzde konuşanlar? Var. Adam yıldızdan aydan bilmem neden hesap yapıyor. Gök bilimleriyle cisimlerle alakalı bir şeyler karıştırıyor ondan sonra diyor ki 2000 bilmem kaçta kesin kıyamet kopacak. Ha, buraya yazıyorum. Ondan sonra bekliyorlar 2010 geliyor diyor, hata etmişiz. Ondan sonra bir tarih tarih diyor. 2012 diyor, diyor 2005 diyor bir şeyler söylüyor. Var böyleler var? Ne o binayen söylüyor? Yok ayetlerin rakamlarıyla alakalı bir hesap yapıyor. Yok yıldızların sayısıyla, ayın şekliyle bunların hepsi gaybî şeylerdir. Kim bunu söylüyorsa, kim bunu iddia ediyorsa, kim de bununla alakalı bir haber veriyorsa ve kim de o verilen haberi tasdik ediyorsa hepsi Allah muhafaza, Allah'a şirk koşmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi kıyametten haberler nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verirdi o zaman kıyametten haberi. Der ki rahat olun ümmetim 2000 sene yaşayacaksınız 2500 sene kıyamet kopacak diyebilir. Ama ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet ve be, ben böyleyim diyor. 1500 sene geçmiş nasıl böyle? Resulullah sallallahu aleyhi bu şekilde bildirmiş Allah azze ve celle. Resulullah sallallahu aleyhi dahi kıyametten Ne Habersiz. Kaybe ancak Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Kişinin başına hayır mı gelecek, şer mi gelecek? Allah azze ve sellemdir. Kişi yaptığı birlikte mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak... Allah Azze ve Zellem'le girdiği ticarette kar mı edecek, zarar mı edecek? Allah bilir. Vesileler aranır. Kar etmek için, yani mutlu bir evlilik yapmak için vesilelere sarınırsın Araştırmanı yaparsın. Üzerine düşeni sen yaparsın. Ondan sonra Allah'a tevekkül edip ne yaparsın? İşine gidersin. Evet, bazı cahillerle, zayıf imanlı bazı kimseler, bu tür müneccimlere, medyumlara gidip onlara hayatın geleceği ve yaşamın yaşamı hususuna, meydana gelecek olaylar hususuna bilgi alıp o bilgilere göre de hayatını tanzim etmekteler. O bilgiye göre de hayatını sürdürmekte. Veya işte o bilgiye göre e, evlilik yapmakta, ticarete girmekte, seyahat etmekte, çocuk yapmakta misal olarak söylüyorum. Bu tip insanlarda var Allah muhafaza Rabbim bizleri burçlardan korusun. Yıldızlarla burçlar aynı mesele yıldızlarla burçlar aynı mesele. Eee Mukat Mukatat dinin ulemasının içerisinde yok. Yani ilk ulemanın burçlarla alakalı herhangi bir bilgi verdiği yok. Yani böyle bir şey kesinlikle rast gelmemiş. Ama sonraki bazı alimler 600 700. yüzyıldan sonraki bazı alimler burçlarla alakalı bir şeyler söylemişler ama yani işte e, yıldızların günlerine, ayların günlerine göre eee İşte burçlara ayırmışlar insanın o doğduğu sahneleri. Ama bunun da asıl maksatta aslı mastarı yoktur. Her ne kadar kitaplarda geçmişse bile ne bileyim oğlak burcu yok, işte terazi burcu yok, kova burcu gibi bir şeyler geçmişse bile böyle bir şey telaffuza gelmişse bile kesinlikle bu burçlarla alakalı yazılan maddeler yalandır. hiç Hiçbir kimse o burçlarla alakalı... Ee, bilgilere göre hayatını ne yapamaz şekillendiremez işte ne bileyim oğlak burcu çok sinirli bir kişidir veya kova burcu işte şu mevsimlerde çok sinirli olur gibisinden böyle insanlar bu tip safsatalara kesinlikle inanamaz yani bu tip şeyler hayatın içine girmiş bu bu şeylerin varlığına inanan insanlara biz müşrik demiyoruz veya bunlar şirk koşmuş demiyoruz ama dinde olmayan şeylerdir bidat şeylerdir hurafe olan şeylerdir İnsanları boş işle iştigal etmeye teşvik eden işlerdir. Onun için Müslüman'ın ne burçla ne müneccimlikle ne yıldızların hareketiyle hiçbir işi olamaz. Bu asla asla Müslüman'a yakışacak bir iş değil. Evet bununla alakalı Resulullah s.a.v. diyor ki yıldızların e, olayıyla alakalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Halid ibn-i Güveni radiyallahu anh rivayet ediyor. «Salla lena Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme salatessubhi bil hudeydiyeti ala eteri semain kâhet minel leylâ». Dør ki, «Bizler Hudeybiye'de yağmurun ardından, yağmurun işte izlerinin üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabah namazını kıldık. Bize sabah namazını kıldık, kıldırdıktan sonra bizlere doğru yöneldi ve dedi ki bize, «Ey Müslümanlar!» ...Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz? Rabbiniz sizinle alakalı ne dedi biliyor musunuz? Sahabeler dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ondan sonra diyor ki Resulü sallallahu aleyhi şöyle dedi... ...asbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirun... ...diyor ki kullarımın içerisinde... ...kimisi bana iman ederek sabahladı... ...kimisi ise beni inkar ederek sabahladı. Kafir olarak sabahladı. Ne demek içimizden kimileri... ...mü'min olarak sabahladı... Kimileri ise kâfir olarak sabahladı. Sahabe dehjete kapıldı. Yani içlerinden kimileri kafir olarak, kimileri ise mümin olarak sabahladı. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, فَاَمَّا مَنْ قَالَ Şöyle diyenlere gelince, مُطِلْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَ Kim? Allah'ın rahmeti ve fazlıyla... Bizim üzerimize, bizim üzerimize yağmur yağdı, Allah fazla ve rahmetiyle bize yağmur yağdırdı dediyse, o şekilde sabahladıysa, bana iman etti, yıldıza ise küfür etti, yani ise inkar ederek sabahladı. Kim de yıldızın şu hareketinden dolayı yağmur yağdı, yıldızda işte gözükmüyordu, yıldızlar gözüküyordu diyerek yağmur yağdı der, dediyse de o diyorum beni inkar etti, yıldıza iman ederek sabahladı. Onun için her ne kadar Bu işler bilimle de olsa her şey faili Allah Azze ve Celle'dir. Yağmur yağdıran da Allah Azze ve Celle. Semayı tutan da Allah Azze ve Celle. Bu şekilde biz telaffuz ederken söz söyleyecek olursam bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle yaptı. Allah Azze ve Celle'ye adını. Evet. <gülüyor> Ama e, gök cisimlerine bakarak kıbleyi tayin etmek, ondan sonra namaz vakitlerini tayin etmek veya ayları işte başlangıcını e, sonunu bulmak bunlar kesinlikle hani e, bu işlerin içerisine girmeyen şeylerdir. Yani peygamber sağ olsun ama sahabesinin bize öğrettiği, Allah azze ve celle'nin ayetlerde bildirdiği şeylerdir. Yani e, yıldızlara, aylara bakarak, güneşin hareketine bakarak bizler vakitleri, günleri, seneleri ne ayırt edebiliriz. Böyle bir bilgi toplamak kesinlikle şirk veya ona benzer bir şey değildir. Çünkü bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'ın öyle alametleri var ki siz onunla yolunuzu bulursunuz. Mesela başka bir ayette ve Allah'ın ayetleri vardır. Ve bin necmi yıldızlar da ondandır. Ve bin necmi hum yehtedün yıldızlarla sizler yollarınızı bulursunuz. Veya Allah Azze ve Celle ayla alakalı der ki karada ve denizin karanlıklarında Allah Azze ve Celle'nin işte Alametinden olan ay size yolumuzu gösterir. Bunlar insanın insanların faydalanacağı Allah Azze ve Celle'nin alametleridir. Bunlarla, bunlardan faydalanmak, bu şekilde yıldızlardan ve aydan faydalanmak ve gök cisimlerinden bu şekilde faydalanmak kesinlikle çirk ol, olmayan, nubah olan şeylerdir. Evet, onlar da söylemiş olalım. Hüseyin şöyle bir şey var, Bazı insanlar şöyle yazıyor. Mesela bu geceleyin yıldızlarının çok iyiler işte hava bulutlumu değil. Bunlara bakarak böyle her şeyin emin olduğumları belirlemede bir takım şeyler. E, şey hani e, güneşli olacak, yağmurlu olacak falan gibi şeyler. Tabii şeyler mesela genel bir şekilde falan böyle böyle, böyle tahminler yaparlar e, şey Yok. Şimdi mi? bunlar şöyle hani vesilelere sarılarak vesilelere sallarak aramakta sıkıntı yok faili yıldıza veyahut aya nispet etmekte sıkıntı var. Mesela hava açık, Allah daha iyi bilir ama biz yarın yağmur beklemiyoruz. Hava kapalı, Allah Azze ve Celle daha ama hava yarın yağmur olabilir. Veya işte ne bileyim o balıkçılar filan denize bakarak konuşabilir. Yani Allah daha ama yarın çok balık olacak gibi. Bu tip ifadeler ilmi ifadelerdir. Bunda Allah'a şirk koşma gibi bir durum yoktur. Yani mesela günlerden çok bilimcileri araştırmalarını yaparlar tahmini olarak yağmur bekliyoruz yağmur beklemiyoruz gibi şeyler söylemelerinde bunlarda bir sıkıntı yoktur. Ama işte şu yıldızın hareketinden dolayı yağmur yağdı diyerek Allah'ı tamamen diskalifiye etmekte sıkıntı var. Yoksa vesileler asalarak konuşmakta Allah'ın izle bir sıkıntı yok ama yine de biz ne diyelim Allahu yani alem yağmur Allah daha iyi bize ama yağmur yağabilir. Allah daha iyi bilir ama işte hava açıktır gibisinden böyle konuşmada bir sıkıntı görmüyor alimler. «Ve huvellezi ceale lekum unnucume litehtedu biha fii ulumatil berdi vel bahrir.» «O öyle Allah'tır ki yıldızları yıldızları karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için kılmıştır.» Bak Allah Azze ve Celle yıldızları için kılmış? Karada ve denizde gecenin karanlığında kalırsanız yolunuzu bulun diye Allah Azze ve Celle kılmış. Yani subhanallah. Allah'ın ayetlerini düşündüğümüz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman öyle dehşet şeylerle karşılaşıyoruz ki belki 30 sefer 40 sefer 100 sefer okuyorsun ayeti hiçbir şey anlamıyorsun 101 sefer ayeti tefekkür etmeye başlıyorsun subhan Allah diyorsun Allahazze vecelle bunu sırf bunun için indirmiş bunu bunun için bize e, musa kılmış emrimizize amade kılmış Tabiri caizse Allah azze vecelle diyor ki gemileri Sizler hem e, karada çek şey, e, denizde hem rızık bulasınız diye, rızık çıkartırsınız diye bizlere, sizlere e, kolay kıldık gemileri. Yani düşün şimdi Allah Azze ve Celle gemiyi bize nimet olarak göndermese, hiç göndermese hiçbir bilim, hiçbir şekil o kadar yüklü bir aletin denizin üzerinde durmasını bulamaz. ya yani Veya şöyle söyleyeyim, Allah Azze ve Celle onu o şekilde bize nimet olarak göndermese, kağıt da koysan denizin dibine batar. Hani bilim olarak söylüyorlar ya işte düz bir şey olsa kalmaz. E, Üzerinde ne kadar yük olursa olsun Düzse işte o suyun üzerine durur Ama ona o özelliği veren Allah Azze ve Celle zamanında niçin vermiş ona o özelliği Kullar rızık çıkartsın Kullar kendileri için Dünyada rızık arasınlar Diye vermiş Yani bir takım Allah Azze ve Celle'nin Ayetleri var düşündükçe tefekkür ettikçe İnsanı gerçekten Hem ufkunu açıyor Hem de Allah Azze ve Celle olan imanı ne yapıyor Artırmış oluyor Evet Burada kalalım inşallah. Ee, konumuz bitmedi. Bir dahaki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edelim. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ نَشْفَدُ وَاللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِنْتِ نَسْتَغْفِيكَ